Me'âris suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla isteyen biri inecek azabı istedi. O kafirlere mahsustur ki onu kendilerinden hiçbir önleyecek, def edebilecek yoktur. O derecelerin sahibi Allah'tandır. Melekler de, ruh da oraya bir günde yükselip çıkar ki mesafesi dünya seneleriyle elli bin yıldır habibim sen şimdilik güzel bir sabır ile katlan fil hakika onlar bunu imkandan uzak görürler biz ise onu yakın görüyoruz o gün gök erimiş maden gibi olacak dağlar yün gibi olacak hiçbir kısım bir kısmını sormayacak onlar birbirine sadece gösterilirler Günahkar o günün azabından kurtulmak için şunları feda etmeyi arzu eder. Oğullarını, karısını, biraderini, kendisini aralarına katıp barındırmakta olan soyunu, topunu ve yeryüzünde kim varsa hepsini ki nihayet bu fedakarlığı kendisini Allah'ın azabından kurtarsın. Fakat ne mümkün? Çünkü o ateş, Kafirler için hazırlanmış Halis alevdir Bedenin bütün uzuvlarını Söküp koparandır o Gel gel diye çağırır İmandan Hak'tan yüz dönen Taattan arka çeviren kişiyi Mal biriktirip de Kap içinde saklayanı Hakikat insan Hırsına düşkün ve sabrı Kıt yaratılmıştır Kendisine şer dokundu mu feryadı basandır, ona hayır dokununca da çok cimridir. Fakat şunlar öyle değil. Namaz kılanlar ki onlar namazlarına devam edenlerdir. Mallarında sâil ve mahrum için belli bir hak tanıyanlar, ceza ve hesap gününün doğruluğuna inananlar, bir de şunlar Rablerinin azabından korkanlar, ki onlar bir hakika Rab'lerinin azabından garantili değildirler. Şunlar da öyle, karılarından yahut ta ellerinin malik olduklarından başkasına karşı utanacak yerlerini saklayanlar. Çünkü onlar, bunlar hakkında kınanmış değildirler. Fakat bundan ötesini arayan kişiler yok mu? İşte onlar haddi çiğneyip aşanların ta kendileridir. Şunlar da müstesna emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, sahiciliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının hakkını muhafaza edenler, işte bunlar cennetlerde ikram olunanlardır. Şimdi o küfredenlere ne oluyor ki senin sağından, solundan, halka halka hep gözlerini sana doğru dikip bakmaktadırlar? Onlardan herkes Naim cennetine sokulacağını mı ümit ediyor? Hayır, ne gezer? Hakikat biz onları da o bilip durdukları şeyden yarattık. Yine hayır, iş onların umdukları gibi değildir. Doğuların, batıların Rabbine andederim ederim ki, şüphesiz biz onların yerine kendilerinden daha hayırlısını getirmeye de elbette kadiriz ve biz Önümüze geçilebileceklerden de değiliz. Şimdilik onları hallerine bırak. Azap ile tehdit edilmekte oldukları günlerine kavuşuncaya kadar dalsınlar, oynaya dursunlar. O gün onlar sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi haberlerinden fırlaya fırlaya mahşere çıkarlar. Gözleri horlukla aşağıda, kendilerini bir zillet ve hakaret kaplamış olarak... İşte bu onların tehdit edile geldikleri gündür.